Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, Cenabı ı Hak Hazretlerinin keremiyle, ihsanıyla yine beraber olduğumuz bir sohbete Rabbime hesapsız şükürler olsun diyerek başlıyor. Ve de hamd ediyorum Allah'ıma. Sohbetlere devam ediyoruz. Sayısız nimetler içerisindeyiz. Sonra bugünlerde Rabbim felaketlerden muhafaza buyursun. O sıkıntı çeken kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz ama bir yandan da rahmetin nüzuli hakikaten bizleri sevindiriyor. Gözlerimizi ve gönüllerimizi aydın kılıyor. Cenab-ı Hak Hazretleri maddi ve manevi rahmetin devamını lütfetsin inşallah. İçinde bulunduğumuz nimetlerden dolayı Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ve de tabi Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sözlerimizin başında sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim yine hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun diyorum. Rabbim sizi, bizi ve bütün din kardeşlerimizi sıhhat, afiyet, saadet ve selamette daim eylesin. Geçen haftaki sohbetimizde hanım kardeşlerimizin bazı problemlerini halletmeye çalıştık ve bu haftada da aynı konuya yani benzer konulara, bizleri ilgilendiren bazı fıkhi konulara, bizlere sorulan bazı sorulara cevap vermeye devam edeceğiz demiştim. Rabim hamd ediyorum. Umuyorum ki faydalı olur. Tabii bu sorulan sorular ve verilen cevaplar belki bazı kardeşlerimizi ilgilendirmiyor olabilir. Ama hepimiz bir toplumun içerisinde, bir toplumun, bir cemiyetin müminler cemaatinin parçalarıyız, uzuvlarıyız, üyeleriyiz. En azından bizi hiç ilgilendirmeyen bir mesele gibi Görünse de bir gün bir yerde soru olarak karşımıza çıkabilir. Hal böyle olunca bilgili olmak, mesela hakkında malumat sahibi olmak, ileride gelebilecek bir soruya ben falan zaman bir sohbetle şöyle duymuştum diye cevap verebilmek güzeldir. Bunun için umuyorum ki bu sohbetler dolaylı yoldan veya direkt olarak hepimiz için faydalı oluyordur inşallah. Ki sohbetin faydası aşikar değerli kardeşlerim. Biz de sohbet ediyoruz. Hani bu sohbetlere ilk başladığım zaman öyle söylemiştim. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın iftihar unsurları olan sahabe-i kiram efendilerimizi o büyük insanları sohbette yetiştirmişti. Bunu zaman zaman söylüyoruz. Ve de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir diye buyuruyorlardı. Onun için tavsiye ediyoruz cemaatimize sohbetlere devam edelim. Sohbetleri dinleyelim, orada duyduklarımızdan istifade etmeye çalışalım. Ki biz birkaç sohbet evvel söylemiştim, tekrar ediyorum. Bu sohbetlerimizde becerebildiğimiz kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla katıksız İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Yanlıştan alemlerin yüce Rabbi olan Allah'a sığınırım. Herhangi bir kardeşimi yanlışa sevk etmekten, yanlışa yönlendirmekten. İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Hal böyle olunca inşallah hem benim için hem de sizin için netice faydalı olur diyorum tekrar. Ve de ve de sohbetin faydasının olduğunu bir daha vurgulamak istiyorum. Yani sadece bunlar değil. Dostlarımızla birlikte sohbet edelim. Komşularımızla birlikte sohbet edelim. Akrabalarımızla o yaptığımız toplantılarda Niye olmazsa bir hadisi şerif okuyalım. Bir kitaptan kısa bir bölüm okuyalım. Bir paragraf okusak, bir pasaj okusak, belirli bir bölüm okusak o bile büyük faydadır. Bir tek fıkhi meseleyi öğrenmek yerine göre insan için dünyalar kadar fayda temin eder. Onun için değerli kardeşlerimi değerli kardeşlerime sohbete teşvik ediyorum. Ve diyorum ki sohbet dinleyelim. Ama bu sohbetler Ehil kişilerden olsun ve de İslam'dan taviz verilmesin o sohbetlerde. Neticede mutlaka faydası olacaktır değerli kardeşlerim. Evet, onun için Aleyhissalatu vesselam hem de üç defa tekrar ederek din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir diye buyuruyorlar. Bugünkü sohbetimizde yine bizleri ilgilendiren Dediğim gibi direkt olarak olmayabilir, dolaylı yoldan ilgilendiren ve de bilgili olmamız gereken bazı konulara efendim, temas etmeye çalışacağım. Ama bugünkü toplumun bilhassa gençlerimizin bu sohbete ihtiyacı var diye düşünüyorum. Konular ilerledikçe ve meseleler ortaya çıktıkça yani sorular sorulup cevaplar alındıkça siz de bana hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Değerli kardeşlerim sohbetimin öncesinde Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmek istiyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri Nisa Suresinde 118 ve 119. ayetlerde, hani ayet-i kerime yukarıdan geliyor, Cenab-ı Hak Hazretleri dalalete düşenlerden bahsettikten sonra, onlar müşriklerden ve kafirlerden bahsediyor, bilhassa müşriklerden bahsediyor. Cenab-ı Hak Hazretlerinin şirk günahını asla affetmeyeceğini haber veriyor. Sonra da buyuruyorlar ki, onlar putlara, Dişilerin adlarını verdikleri, dişi atlar verdikleri putlara tapıyorlar ve de inatçı şeytandan dileklerde bulunuyorlar. Şeytana sanki tapıyorlar. Şeytanın dediklerini efendim, e, uyguluyorlar hayatlarında. Onun yolundan gidiyorlar ve ona tabi oluyorlar. Halbuki şeytan biliyorsunuz Allahu Zülcelal Hazretlerinin emrine asi olduğu için lanetlenmiş idi. İblis, şeytanların başkanı olan İblis, vaktiyle cennette yaşarken, malum Cenab-ı Hak Hazretlerinin Adem Aleyhisselam'a secde emrine karşı geldiği için cennetten kovulmuştu. Ve de o, cennetten kovulduktan sonra Cenab-ı Hak Hazretlerinden mühlet istedi. Ya Rabbi bana uzun bir mühlet ver, uzunca yaşamak istiyorum dedi. Dünya imtihan dünyası olduğu için Cenab-ı Hak Hazretleri'yi, İyi ile de, kötü ile de, hayırla da, şerle de kulunu imtihan edeceği için şeytana mühlet verdi. Ama biz bilmeliyiz ki şeytan lanetlenmiş bir varlık. Ve de, inne شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَ Ayeti kerimesinde açıkça ifade edildiği, belirlendiği gibi o bizim baş düşmanlarımızdan nefisle birlikte, kötü arkadaşla birlikte şeytan bizim en ciddi, en büyük düşmanlarımızdan biri. Onun için Rabbimiz, onu düşman olarak bilin, düşman olarak tanıyın ve onun sizin çok ciddi bir düşmanınız olduğunu asla unutmayın diye tembihte bulunuyor Kur'an-ı Kerim'de. Ayet-i Kerime burada da Nisa suresinde de böyle devam ediyor. Le'anehullah. <gülüyor> Allah o şeytana lanet etmiştir. Lanet, kovulmak demek. Yani Allah'ın rahmetinden kovulmuş bir varlık. Cenab-ı Hak Hazretleri onu cennetten kovdu rahmetinden kovdu ve bizim aklımıza gelebilecek bütün güzelliklerden ve iyiliklerden kovdu. Onun için şeytana tabi olan onun peşinde Allah korusun, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan varlık olur, insan olur ve de onunla beraber sonunda mutlaka yine ayetleri, ayet-i kerimelerde belirtildiği gibi değerli kardeşlerim, mutlaka şeytanın peşini bırakmaz da o çizgide yaşar ve öylece ölürse, onunla beraber cehennemlik olur. Rabbim bizleri ve bütün din kardeşlerimizi korusun. Evet. Cenab-ı Hak la'anahullah Allah o şeytana lanet etmiştir diye buyurduktan sonra şeytanın şeytanın bir e, halini bize e, veya bir sözünü bize aktarıyor Rabbimiz. Dedi ki şeytan lanetlenip cennetten kovulunca ve kal la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruza ya Rabbi madem ki sen beni rahmetinden kovdun, cennetinden dışarıya çıkardın, ben o senin kullarından belirli bir pay edineceğim. Yani onların bazılarını peşime düşüreceğim. Onların bazılarını kendime kul edeceğim. Rabbim korusun. Cenab-ı Hak Hazretleri bizi yüce zatına layık kul, Habibine layık ümmet eylesin. Değerli kardeşlerim, hayat belli. Hak ortada açıkça, Cenab-ı Hak Hazretlerinin razı olduğu yol açık, net, batıl da belli. Rabbimiz bunu çok açık bir şekilde ortaya koymuş. Yani bizim gibi aslında aklı başında bir varlık için, eşrefi mahluk, ekremi mevcut olan insan için yakışan şeytanın değil, Rahman'ın kulu olmaktır. Onun için gayret sarf edeceğiz, onun için çalışacağız, onun için çırpınacağız ve Rabbimize kul olmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Ve de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevindireceğiz. Yani biz güzel kul olursak, Resulullah'a güzel ümmet olursak Allah'ın Resulünü sevindirmiş oluruz. Tabi Rabbimiz de bizi sever ama şeytanı sevindirmek. Rabbi muhafaza buyursun. Hem Rabbimizden uzaklık demek, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden uzaklık demek. Evet. Dedi ki, Ya Rabbi madem ki sen beni kovdun rahmetinden, cennetinden çıkardın, diğer ayeti kerimelerde de böyle, hani daha önce de anlatmıştık ya, onların önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim, sağlarından geleceğim, sollarından geleceğim, ve onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın Ya Rabbi. Yani, Buradaki şükürden kasıt sadece dil ile ya Rabbi şükür demek değil. Gönülle şükür. Bütün organlarla şükür, bütün hayatla şükür. Yani güzel bir kul olmak. Onu sana hakkıyla onları sana hakkıyla kulluk yapanlardan bulamayacaksın ya Rabbi. Ama Cenabı Hak Hazretleri buyurdular ki: Benim öyle kullarım olacak ki ey iblis, ey şeytan, benim öyle kullarım olacak ki sen onlara asla zarar veremeyeceksin. Onları asla peşinden götüremeyeceksin. Onlar seni çok iyi tanıyacaklar ve bilecekler. Ve sana asla kulluk etmeyecekler. Rabbim bizi o bahtiyar kullar zümresine ilhak eylesin. Evet ben onlardan bazılarını böyle kendime pay olarak elde edeceğim. Onları peşimden getireceğim. Onları kendime kul edeceğim. Kendime tabi kılacağım. Sonra ne yapar şeytan böyle bizi Allah korusun peşine düşürürse? Buyuruyor ki Rabbimiz... Kur'an-ı Kerim'de şeytanın dilinden şeytan böyle söylüyor. nehum, <gülüyor> Onları mutlaka saptıracağım. Yani haramlara düşürerek, Allahu u Zülcelal Hazretlerinin razı olmadığı çizgilere ve yollara çekerek, onlara İslam'a ters düşen bir hayat telkin ederek, nefsin arzularını güzel göstererek, tatlandırarak, nefis bir yandan, şeytan bir yandan. Düşmanlarımız ya, Bizi cehenneme sürükleyebilmek bizimle efendim bizi sanki alay edercesine bizi yakabilmek bizi Allah'ın rahmetinden uzaklaştırabilmek için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyorlar. Değişik tuzaklar kuruyorlar önlerimize değerli kardeşlerim ve şeytan öyle diyor. Onları saptıracağım. Onları senin yolundan başka yollara çekeceğim ya Rabbi. Rabbim şerrinden muhafaza buyursun. Her ne kadar tuzakları اِنَّكَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِفَ ayeti kerimesinde işaret olunduğuna göre, şeytanın tuzakları, oyunları her ne kadar zayıf ise de, maalesef zaman zaman hepimizi tuzağına düşürebiliyor. Çünkü değerli kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'ın gününden beridir, milyonlar yıllardır, insanları dalalete düşürmekte çok ciddi tecrübe kazanmış Adem. Çok korkunç bir tecrübesi var. Yani bir defa bu konuda mahir, becerikli bir de ciddi bir tecrübe onun üzerine eklenince dediği gibi sağımızdan geliyor, solumuzdan geliyor, önümüzden geliyor, arkamızdan geliyor ve Rabbimizin rızasına uygun olmayan şeyleri bize tatlı pembe gösteriyor. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan bahsederken "dünya çok çok hoş bir tabirle, çok net bir ifadeyle böyle buyuruyorlar ya dünya tatlı yeşildir. İblis de bize kötülükleri tatlı yeşil veya hoşumuza gidecek renklerde öyle gösteriyor ve bizi maalesef tuzaklarına düşürüyor. Sonra, sonrası tabii pişmanlık, sonrası nedamet, sonrası eyvah, sonra keşke yapmasaydım ama iş işten geçmiş oluyor. Onun için aklımızı başımıza alıp, dikkatli davranıp, uyanık uyanık gezip, yani abdestle mi gezeceğiz, devamlı dua mı edeceğiz, ayetel kürsiler mi okuyacağız... Arkadaşlar dostlar olarak birbirimize telkinlerde, tavsiyelerde mi olacağız? Birbirimizin murakıbı mı olacağız? Ne yapıp yapıp şeytanın ve nefsin şerrinden korunmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Ama o da atlısıyla, yayasıyla, bütün gayretiyle bizi saptırmak için çalışacak. Biz de mücadele edeceğiz. Hayat mücadeleden ibarettir ve dünya imtihan dünyasıdır. Yerine göre haramları o kadar tatlı gösteriyor ki değerli kardeşlerim. O sonunda mutlak pişmanlık olan, mutlak nedamet olan haramları o kadar tatlı gösteriyor ki. Tabi nefis de bir yandan ona fevkalade yardım ediyor. Nefis daha zalim, daha şedid bir düşman, daha daha güçlü bir düşman. Onun için dikkatli olmak lazım. Yerine göre hepimizi çok rahatlıkla avlayabiliyoruz. Sonra da karşımıza geçip gülüyor değerli kardeşlerim. Bizi insanı maskara ediyor. Allah muhafaza buyursun. Belki düşük bir tabir oldu ama herhalde gayeye uygun bir tabir oldu. Ve bizi, bizi rezil ediyor insanlar içerisinde. Hele hele hadi bırakın insanları hele hele Rabbimize karşı hele hele Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı utanacağımız işleri yaptırıyor bize ki hakikaten bizim için utanç vesilesidir o haramlar. Onun için yapmamaya çalışacağız. Gayret edeceğiz. Şeytanın tuzaklarından uzak kalabilmek için elimizden gelen gayreti sarf etmiş olacağız. Sonra Onları boş kuruntulara da boğacağım. Hayaller. İnsan, tabii insan hayalleriyle de yaşar. Yerine göre hayaller, insanı yeni icatlara, keşiflere, güzel şeylere de yönlendirir. Ama Bunlar gerçekçi hayaller olacak. Tabir yerinde olur mu bilmiyorum. Yani gerçekleştirilebilecek hayaller olacak. Boş kuruntular olmayacak. Öyle bir hayal olacak ki neticesinde bir meyve olacak. Bir, bir, bir şey elde edilecek. Oturacağız, düşüneceğiz. Bütün icatlar ve keşifler o hayaller neticesinde belki çıkmıştır. Ama şeytan bize boş kuruntular hayal ettiriyor. Elimizin ulaşamayacağı. Ömrümüzün yetmeyeceği, asla muvaffak olamayacağımız şeylerle bizi meşgul ediyor. Hayal aleminde, hayal deryasında geziyoruz. Sonra zaman boşa gidiyor, ömür boşa gidiyor veya Allah muhafaza buyursun nefis şehvet kabarıyor o hayal aleminde. Sonra haramlara bizi düşürüyor, tehlikelere düşürüyor. İşte o hayallerle, o boş kuruntularla mesela bir insanın zengin olma hayaliyle meşgul ediyor zengin olmak lazım zengin olmak lazım zengin olmak lazım hep öyle düşünüyor tabii zengin olunsun ben gönlüm arzu eder ki bütün inanan kardeşlerimin maddi imkanları fevkalade bol olsun ama halaldan kazanılsın halala sarfedilsin kimsenin hakkı olmasın kimsenin herhangi bir maddi kul hakkı Allah korusun o rızıkta o kazançta bulunmasın o kadar yani o kadar kazanın ki bu babamın da sözüdür dostlarımıza. O kadar kazanın ki bugünkü bilgisayarlar bile sizin servetinizin hesabını yapamasın. Ama halalından kazanın. Bolca kazanın Allah yolunda da bolca harcayın der hep kulaklar içindesin. Ben de aynı fikre iştirak ediyorum ve aynen söylüyorum ama kuruşuna kadar santimine kadar halal olsun temiz olsun ki ahirette. Mahşer gününde, hesap gününde bize vebal olmasın. Eğer Allah korusun, zenginlik hayallerine düşürecek olursa insanı, sonra insanlar haramlara düşüyorlar, faize düşüyorlar, insanları aldatıyorlar. Üç kuruş menfaat için yalan yere yemin ediyorlar ve rızık bozuluyor. Rızık bozulunca kan bozuluyor, kan bozulunca hem maddi hayat hem de manevi hayat perişan oluyor değerli kardeşlerim. Evet, ben onları boş kuruntulara da düşüreceğim. وَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَيُّبَدِّكُنَّ اَذَانُ الْاَنْعَامُ Onlara emredeceğim diyor şeytan, onlara emredeceğim, hayvanların kulaklarını dilecekler. Nisa suresi 118-119'a baksınlar değerli kardeşlerim. Bunun aslı, bunun aslı eskiden cahiliye döneminde insanlar, müşrikler, puta tapanlar, hayvanların kulaklarını diliyorlar. İşaretliyorlar ve onları putlara kurban ediyorlardı. O putlar için ayrılmış oluyordu. Onu kendileri yemiyorlar, içmiyorlardı her neyse. Onu puta kurban ediyorlardı. Ama bu hal, bu hal o hayvana bir eziyet. Bugün de yapılıyor belirlemek için. Belirlemek için değişik metotlar varsa eğer hayvana eza ki var. Hayvana eza vermemeli. Ona işkence yapmamalı. Onun da canı var. Onu acıtmamalı onun canını asla. Yani sadece işaretlemiş olmak için o hayvancağızın canını yakmamalı ki bunun şeytanın bize telkinlerinden biri olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Başka yollar denemeli, başka yollar çareler bulmalı ve o hayvanları boyayla mı olacak, başka şekilde mi olacak öylece işaretlemeliyiz. Biz bu hayvan benim kendi hayvanımdır diye işaretlemek istiyorsak bile. Kaldaki ki müşriklerin hali bizim halimizden uzak. Biz Allah korusun öyle bir hale Rabbim düşmeyeceğiz. Düşmemek için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Rabbim korusun diye de dua edeceğiz. Bunu yapmayacağız. O hayvan cihazlara zulmetmeyeceğiz. Sıkıntı vermeyeceğiz. Sonra Şeytan böyle devam ediyor. Yine onlara emredeceğim Allah'ın yarattığı şekli değiştirecekler ben bu ayeti kerimeden çıkarak bugün bazı konular üzerine duracağım Rabbimiz şöyle buyuruyorlar وَمَنْ يَتَّقِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّنْ min دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسْرَ خُسْرَانَ مُّب۪ينَ her kim Allah'ı bırakır da Allah'ı Allah'ı sahip Allah'ı veli edinmeyi bırakır da şeytanın peşine düşer şeytanı kendine sahip şeytanı kendine Tanrı ittihaz edecek olursa ki veli, sahip, dost anlamında değerli kardeşlerim. fakat خَسِرَ خُسْرَانَ مُّب۪ينَ Çok açık bir pişmanlığa, çok açık bir nedamete, çok açık bir perişanlığa ve dalalete düşmüş olur. Husran Allah korusun cehennemlik olmak da diyebiliriz. Evet biz Allah'a kul olacağız, şeytanın peşinden gitmeyeceğiz. Ama şeytan bize ne yapıyormuş değerli kardeşlerim? Kendisine tabi olmamız için Allah'ın yarattığı şekli değiştirtiriyormuş. Buradan çıkarak bugün bazı sorulara, yani bu noktadan hareketle bazı sorulara cevap vermeye çalışacağız. Alimlerimiz gerek bu ayeti kerimeden, gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hadislerinden yola çıkarak, hüküm çıkararak, Bugünkü hocalarımız da müştehit imamlarımızın sözlerine bakarak bize diyorlar ki, mesela estetik ameliyatları eğer bir hikmete mebni değilse, bir zaruretin neticesinde değilse, hatiyetle caiz değildir. Çünkü Allah'ın yarattığı şekli değiştirmedir ve onu da bize tavsiye eden şeytandır. Cenab-ı Hak azetleri herhangi bir kulu normal bir halde yaratmış. Bazısı daha güzel olabilir, bazısı normal güzellikte olabilir, bazısı hakikaten biraz daha belki gözümüze bizim çirkin gelebilir. Ama asıl güzellik gönül aleminde, ruh aleminde değil mi? Asıl güzellik Allah'a kullukta değil mi? Güzellik, çirkinlik deyince kitaplarımızda şöyle tatlı bir latife var değerli kardeşlerim. Yani hakikaten yüzüne bakılmayacak kadar neredeyse çirkin bir insanın dünyalar güzeli bir eşi var. Çok güzel bir hanımı varmış. O hanıma etrafından arkadaşları, dostları derlermiş ki sen bu kocayı bıraksan dünyada seni kim almaz ki? O az çok arifane ve hikmetli bir cevap vermiş. Cenab-ı Hak Hazretleri beni bu güzelliğimle o beyefendiye, o erkeğe nasip etti. Tahmin ediyorum ki onun çok güzel bir ameli vardı ki Cenab-ı Hak benimle onu mükafatlandırdı. Belki benim de işlediğim bir günah vardı ki onunla beni cezalandırdı. Sonra güzellikler ruhtadır der, asla eşinden ayrılmayacağını söylermiş. Kitaplarımıza kadar geçmiş bir misal. Hakikaten gerçek de güzellik, ruh güzelliği. Evet, biz düzgün görünmeye çalışırız. İnsanlara saygı duyarız. Toplumun, içeri, toplumun içerisine çıkarken kendimize çeki düzen veririz. Ama değerli kardeşlerim, bunu asla haram çizgisine götürmemeli. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin yasakladığı işleri asla yapmamalıyız. Hele hele hanım kardeşlerimiz mesela. Asla güzelliklerini başkaları için değil, yakınları için, bilhassa eşleri için ortaya koymalılar. Yani daha güzelleşeceğiz diye şeytanın yollarına düşüp de haramlara tevessül etmemeliler. Eğer bu estetik ameliyatı Allah korusun bir yangının neticesinde, bir kazanın neticesinde, herhangi bir ciddi ciddi çilenin neticesinde vücudumuzda meydana gelen herhangi bir bozukluktan ve çirkinlikten dolayı oluyorsa ona alimlerimiz, hocalarımız müsaade ediyorlar. Rasul-i Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde bir zatın harpte kılınçla burnu kesilmişti. Görüntü hoş olmadığı için aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri sen bir madenden bir burun yaptır kendine dediler. O bir gümüşten burun yaptırdı. Sonra koku yapınca o, onun altından bile yapılmasına Resulullah müsaade ettiler. Ama bu zaruri bir değişiklikti. Böyle bir zaruret olmadan estetik ameliyatları caiz değildir, yani doğru değildir, halal değildir diyor hocalarım. Yani değerli kardeşlerim belki benim bu sohbetim bazı kişilerin gönlüne dokunuyor olabilir bu, bu mesele veya bundan sonraki söyleyecekler. Ama ben sözümün başında dedim ki becerebildiğim kadar kimsenin hatırına ve gönlüne riayet için değil İslam'ın hatırına riayetle davranacağım ve kitaplarımızda neler yazıyorsa, hocalarımız bize neler söylüyorsa, İslam'ı bildiğim kadarıyla en doğru ve en pırıl pırıl haliyle sizlere aktarma çalışacağım. Yani sizin mesela bir yakınınızda böyle bir hal vardır. Ona söylersiniz, hoşuna gitmeyebilir. Hoşuna gitmeyebilir. Ama e, biz onların bu itirazlarını da ciddiye almıyoruz. Nazarı itibaren almıyoruz. Ve de diyoruz ki estetik ameliyatları sadece biraz daha güzelleşebilmek için yapılan estetik ameliyatları Cenab-ı Hak Hazretlerinin yarattığı şekli değiştirme olacağı için doğru değildir. Bu şeytanın yaratılan hali değiştirmesi bazen geçici bir şeyle olur. Yani mesela eline boya yaptı diyelim veya tırnaklarına ojet sürdü diyelim bir hanım veya kına. Bunlardan bazılarına müsaade var. Mesela kına yakmağa Resulullah müsaade etmişlerdir. Kendileri pek sevmezlermiş kınanın kokusunu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kına yakılmasına müsaade etmişler. Hatta yaşlanıp da saçları beyazlaşan, saçları ağaran hanımların ve de erkeklerin o siyahın, erkeklerin siyahın haricinde bir boya ile o beyazlığı gidermelerine müsaade etmiştir Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri. İleride saç boyatılabilir mi konusu geldiği zaman tekrar söyleyeceğim. Ama şimdi bir meseleyi arz etmeye çalışıyorum. Yani öyle bir yaratılışla değişiklik meydana getiriliyor ki o zamanla kendiliğinden yok olacak. Veya onu istediği zaman o kişi ortadan kaldırabiliyor. O o kadar mahsurlu değil. Ama öyle bir... Operasyon yapılıyor, öyle bir ameliyat yapılıyor, yaratılışta veya insanın görünüşünde öyle bir değişiklik yapılıyor ki artık geri dönmek mümkün değil. Alimlerimiz ona haram diyorlar. Hatta mesela bir insan diyor, bakınız kitaplarımıza, bir insan doğuştan altı parmaklı olmuş. Rabbim muhafaza etsin. Bazen oluyor mu? Oluyor. Eğer o altıncı zait fazladan olan parmak insana zarar vermiyorsa Allah o kulunu öyle takdir etmiştir o parmağın alınması bile doğru değildir diyor alimlerimiz. Ama sahibine zarar veriyorsa, elin kullanımını veya ayağın kullanımını zorlaştırıyorsa, ha o zaman bir e zarurat o zaman zeyani zaruretler mahzurları kaldırır, o zaman bir operasyon yapılabilir. O parmak alınabilir veya o vücuttaki herhangi bir çıkıntı, herhangi bir değişiklik o izale edilebilir, yok edilebilir. Ama insana zarar vermiyorsa Cenab-ı Hak onu öyle yaratmıştır deyip de bırakmak güzel bir davranıştır, diyor alimlerimiz. Dedik ki estetik ameliyatları caiz değil. Peki, bu noktadan hareketle bazı sorulan, bize sorulan soruları cevaplandıralım. Başka böyle yaptırmamız doğru olmayan neler var? Mesela günümüzde fevkalade moda olmuş ve de gençlerimizin Erkeğimizin, kadınımızın maalesef içine düştükleri bir hal veya irtikav ettikleri, işledikleri bir sakınca dövme yaptırmak. Değerli kardeşlerim, dövme yaptırmak hem Allah'ın yarattığını değiştirmek olduğu için, hem insanın kendisine işkence olduğu için, hem de ben bunu bir gazete haberinden almış idim, okumuştum çünkü bize soruluyor bu sık sık bu sorular. Zamanla cilt kanserine sebep olabileceği için yani birçok mahsurları olduğu için ama ana sebebimiz Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek olduğu için ve de onun sonradan izalesi çok zor olduğu için hani o iğne ile yapılan ve de cildin altına nüfuz edip de ömür boyu kalan dövme yasaktır ve de haramdır. Ve de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Erkek olsun, kadın olsun, dövme yapan ve yaptıranlara hem yapana hem de yaptırana Allah lanet etsin diye lanet ediyorlar. Bize İslam'ın söyledikleri yeter de artardı. Biz Müslümanız ya değerli kardeşlerim. İslam nerede dur diyorsa duracağız, nerede yürü diyorsa yürüyeceğiz. Asla keyfimize göre hareket etmeyeceğiz. Çünkü biz Müslümanız. Yani İslam teslimiyet dinidir ve Müslüman İslam'a teslim olmuş insandır. Hem Müslüman olacağız hem de şeytanın dediklerini yapacağız. Hem Müslüman olacağız hem de nefse göre hareket edeceğiz. Hem Müslüman olacağız hem de İslam'ın söylediklerinin tam tersine düşeceğiz. Yakışmaz bize. Bundan Rabbimiz de razı olmaz, Resulullah da razı olmaz ve de ben de olsam siz de olsanız yarın kıyamet gününde pişman oluruz değerli kardeşlerim. Dünya vallahi hepimiz için geçici. Ve çok kısa bir hayat dünya. Biz başkalarına güzel görünmek için, başkalarının aferinini almak için, başkalarının tasvibini, efendim tebrikini, teşekkürünü veya evet çok güzel olmuşsun diye öyle güzel sözlerini duyabilmek için Rabbimizin rızasının tersine düşüyorsak, Cenab-ı Hak gazetelerinin gazabını üzerimize çekiyorsak, yazık ediyoruz kendimize demek. Ve kıyamet gününde, mahşer gününde, bunu kim yaparsa yapsın, ister hoca yapsın, ister cemaat yapsın, pişman olacaktır değerli kardeşlerim. Ve biz, eğer aklımızı tam kullanıyorsak, aklımız başımızdaysa değerli kardeşlerim, kendimizi Allah'ımıza beğendirmeye çalışmalıyız. Bizi alemlerin yüce Rabbi beğensin, bizi melekler beğensin, bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevsin ve bağrına bassın. Bir gün rüyamıza gelerek desin ki, ''Ey ümmetim, ey falan ben senden razıyım.'' desin ve bizi kucaklasın. Yoksa, hele hele bilhassa hanım kardeşlerime söylüyorum, o güzel görünmeye çalıştığımız insanlar da nihayet bizim gibi insanlar. Yani ben, aman yanlış anlamayın, topluma saygı duymayı hakikaten, şart ve lazım olarak düşünen bir kardeşiniz. Sizin huzurunuza çıkarken becerebildiğim kadar kendime dikkat etmeye gayret ediyorum. Yani zaten mümin hoş görünüşlü insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri mesela buyuruyorlar ki sizden birisi saçını uzatırsa ona ikram etsin. Yani ona baksın, onu tarasın. Ve de kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyu 63 sene sahabe kiram efendilerimizin içerisine... ...hoşa gitmeyecek bir kılık, bir kıyafetle asla çıkmamışlar. Ve onların arasında biliyorsunuz hep mütebessim bulunmuşlar. Yani güler yüzlü bulunmuşlar. Ve onlara çok değer vermişler. O mesele ayrı ama... ...benim söylemek istediğim şu... ...harama düşerek... ...Cenab-ı Hak Hazretlerinin gazabını, öfkesini kazanacağımız bir şekilde... ...başkalarına güzel görünmeye çalışmak. Yani güzelleşeceğiz diye haram irtikav etmek, günaha girmek, ona gerek yok asla. Ona gerek yok. Zaten mahlukatın en güzel şekilde yaratılmış olan varlığıyız, insanız. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Biz insanı en güzel şekilde yarattık buyuruyor Rabbimiz. Ama asıl güzellik inanın böyle, ruhtadır, kalptedir, düşüncelerdedir Mevlana'mızın dediği gibi. Öyle olunca, Başkalarının hatırına günaha girmeyeceğiz. Başkalarına güzel görünmek için haramları irtikam etmeyeceğiz. Bana ne derler? Ne derlerse desinler. Yeter ki biz İslam'a tabi olalım. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışalım. Ha meşru yolda ve meşru çizgide insanların tepkilerine veya tenkitlerine veya beğenilerine değer verelim. Ama meşru çizgide olsun. Onun için dövme asla yaptırmayacağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapana yaptırana lanet ediyor. Sonra, eskiden yaptırmıştık hocam biz bunu, onu lazerle veya şununla bununla sildirmeye çalışacağız. Sildirilemiyor da kalıyorsa diyor kitaplarımız, Allah'a çokça tövbe etsin, Cenab-ı Hak Hazretleri kendisi umarız ki affeder. Yani tövbe edenleri Cenab-ı Hak Hazretleri affeder. Ama o günahla da yaşamamalı, mümkün olursa ki bugün... Teknik imkanlar daha güzel halde, sildirmeli, yok etmeli. E hocam etrafımızdan çocuklar, küçükler duyuyorlar, geliyorlar illa istiyorlar. E onlara şu işte bir şeyler yapıştırılıyor falan ya, o özentilerini gidermek için onunla yapın, ikna edebilirseniz yaptırmasanız daha güzel. Çünkü onunla başlarsa daha ciddi ve ileri merhalelere gidebilir. Ama küçük çocuk da, laf anlamıyorsa mesela, işte o hani özür diliyorum sakızlardan çıkan filan bir şeyler yapıştırılıyor ya onunla veya kına ile. Kınaya, kınaya bakınız özel bir müsaade var. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Hazretleri müsaade ediyorlar. Hatta alimlerimizden bazıları kına mutlaka komple yakılmalıdır derken bazıları kına ile elin üzerine desen yapılmasına müsaade ediyorlar. Ben de bunu siz değerli kardeşlerime duyuruyorum. Hani onların kalıpları filan var. Mekke'de Medine'de daha çok görüyorum. Onlar biraz daha düşkünler. O sonradan izale olabildiği için, zamanla yok olduğu için o o fetvadan da istifade ediyoruz. Kına ile yapacaksanız belirli bir gün için bir şeyler yapabilirsiniz. Ama o iğne ile yapılan dövmeye asla müsaade yok. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebepsiz yere yüzünde değişiklik yaptırıp da kaşını aldırtan ve kirpiklerini yolduran hani daha büyük daha değişik Öyle kirpikler taktırabilmek için kirpiklerini yolduran hanımlara da ben bunu açıkça söylemeliyim, Allah lanet etsin diye beddua ediyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet ediyorlar. Öyle olunca Rabbimiz biraz kalın yaratmış kaşımızı olsun. O haliyle o insan güzeldir. Rabbimizin yarattığı hali değiştirmeye yetkimiz ve salahiyetimiz yokmuş. Efendim, yokmuş öyle olunca öyle olunca kaş aldırmak ve kirpikleri yoldurmak da diyor kitaplarımız asla doğru değil. Ama Allah korusun mesela bir hormon tedavisinde bir hanımcazın yüzünde sakallar ve bıyıklar meydana gelmişse yani tüyler ve kıllar meydana gelmişse bazen olabiliyor. Bir ilaç kullanımı neticesinde veya bir bir bir, bir sebeple ha onları onlar sonradan oluştuğu için ve de yani zaten hanımlarda öyle bir şey olmadığı için onlar izale edilebilir, onlar yok edilebilir, onlar alınabilir. Ama sebepsiz yere sadece biraz daha güzel, güzel görünmenin hatırına Cenab-ı Hak Hazretlerinin yarattığı şekli değiştirmeye müsaade yok. Eskiden Araplar dişlerini törpül ettiriyorlardı. Dişlerinin arasını bizde pek yok bu açtırıyorlardı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri ona da razı olmuyor, ona da aynı şekilde razı olmadıklarını Allah onlara da lanet etsin. Çünkü Allah'ın yarattığı şekli değiştirmedir. Bir, bir de dişin yapısı bozuluyor. O o diş törpülendiği zaman bugünkü teknik imkanlar da yok. Artık e, daha çabuk ölecektir, daha çabuk yok olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmiyorlar. Ama zaruret olmuş. Ağzımıza dolgu yaptırabilir miyiz? E, yaptırabilir miyiz? Yani dişimiz çürümüş. Diş dolgusu yaptırabilir miyiz? Yaptırabiliriz. Veya zaruret olmuş ağzımızda bir kaplama yaptırabilir miyiz? Yaptırabiliriz. Bunların hem şeran mahzuru yok hem de gusül abdestine de mani değil. Yani ağızda zarureten yapılan hem kaplama hem protez hem dolgu ne olursa olsun bunların gusül abdestinde zararı yok. Husle mani değil. Ama protezler çıkarılabiliyorsa gusül abdesti alırken mutlaka çıkarmakta fayda var değerli kardeşlerim. Hem erkekler için hem de hanımlar için. Ama... Ee, bazı yörelerde diş kaplaması mesela altın diş kaplatıyorlar sırf güzellik olsun diye sırf ağızda bir değişiklik olsun diye o kaplama gusle manidir ihtiyaç olmadığı için ve öyle bir kaplaması bulunan kişi o kaplamayı söktürmedikçe gusül abdesti geçerli olmaz namazı makbul olmaz temizlenmiş olmaz erkek olsun hanım olsun peki bunu söylemişken hemen bir konuya temas edeyim geçeyim Mesela hanım kardeşlerimiz bize zaman zaman soruyorlar. Hocam dişçiden randevu almıştık ama özür diliyorum o gün özel günümüze denk geldi. Öyle bir halde özel günümüzde dolgu yaptırabilir miyiz? Kaplama yaptırabilir miyiz? Hiçbir mahsur yok değerli kardeşler. Hatta boğazımıza hiçbir şey kaçırmazsak oruçken bile bunları yaptırmakta hiçbir sakınca yok. Boğazdan kaçmadıkça oruç bozulmadığı için ve de yani o gün gusül abdestimiz olsun olmasın, o anda abdestimiz bozulmuş olsun olmasın öyle bir zamanda. Çünkü artık o vücuttan bir parça haline gelecek. Onu sonradan yıkadığı zaman o hanım kardeşimiz gusül abdestini almış olacaktır. Tamam efendim? Yeni bir konu, peruk konusu. Acaba dinen müsaade var mı yok mu? Kitaplarımızda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde herhalde öyle bir tabir olduğu için saç eklettirmek, saç ilave ettirmek diye bahsediliyor. Yani bugünün bazı insanları da onu yapıyorlar tahmin ediyorum. Saçları biraz zayıftır. Başkasından saç alarak saçını daha çoğaltmak veya saçına yeni şekil vermek, saçını daha gür göstermek için saç ilave ediyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara da lanet ediyor. Saç ekleyen ve ekletene de. Sadece ekletene değil, bu işi yapana değil, o işi yapan ustaya da diyelim mesela, kuaföre diyelim veya. Aman hocam sen ne yapıyorsun? Yani başka iş yapacak. Başka iş yapacak derken e, bu ekleme işini yapmayacak. Diğer bunun etrafındaki, sağındaki, solundaki halal olan işleri yapacak. Ben dedim ya size, Resulullah ne diyorsa onu duyurmak mecburiyetindeyim. Yani mesela bir kuaför. Hanımların saçını kesiyor diyelim. Benim sözlerimi yanlış anlayıp da aman e, hiç kimse dedikoduya sebebiyet vermesin değerli kardeşlerim. İnanın böyle fitne çıkarmak için değil bir gerçeği sizlere söylemiş olmak ve de e, bilhassa hanım kardeşlerime faydalı olabilmek için bu sohbetleri yapıyorum. İnşallah faydalı olur. Tamamen temiz bir niyetle yapıyorum bunları. Evet saç eklemek, saç eklettirmek şeran dinen doğru değil. Eğer, hatta bakın şöyle bir latife veya bir hakikat, bir e, hatıra demek daha uygun, bir hanımcaz gelerek, ya Resulullah benim kızım henüz yeni evlendi. Ama bir hastalıktan dolayı da bütün saçları döküldü. Müsaade eder misiniz? Eşi de bu halinden rahatsız, kocası da bu halinden rahatsız. Ona bir saç ilave ettireyim ya Resulullah, müsaade eder misiniz? Resulullah asla buyurdular, hayır. Alimlerimizden bazıları, bu konu, bu durum insan saçı insan saçına ilave edildiği zamanki durumdur. Yani saç ilave edecek bir başkasının saçını kullanıyor. Veya peruk kullanacak bir başka insanın saçından yapılmış olan peruğu kullanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yapana da yaptığına da Allah lanet etsin diyor. Hadisler sahih hadisler, güçlü hadisler. Ve ben gelirken inanın bunu, Teferruatlıca kaç tane kitaptan ve bu ayet-i kerimenin tefsirinde kaç tane tefsirden birden okuyarak geldim. Efendim, peruk caiz değil ama alimlerimizden bazıları diyorlar ki, insan saçının dışında bir şey olursa, bir hayvanın tüyü gibi, bir başka mesela şimdi artık mesela plastik, onlara kimileri evet diyor, kimi alimlerimiz hayır diyor. Faklada bir zaruretten dolayı eğer bu yola başvurulacaksa o zarureti de Allahu Zülcelal Hazretlerinin kabul ettiği bir zaruret olacak. Yani şu sebepten dolayı bu sebepten dolayı fakülteye gidebilmek için işte çalışabilmek için çarşıda efendim gezebilmek için şu bu. Bu zaa zaruretlerden hangisini Allahu Zülcelal Hazretlerine kabul ettirebiliriz bilemiyorum. Ama ben sadece mesela Böyle bir hanım kardeşimizin tamamen başındaki saçı dökülmüş, eşine karşı güzel görünebilmesi için bir insan saçından yapılmış bir peruk değil de, evinin içerisinde ve örtüsünün altında, örtüsünün altında, ancak onu söylüyorum ben, bir başkası için ben şahsen acizane evet demiyorum. Değerli kardeşlerim, plastikten yapılmış bir peruk belki kullanabilir, o alimlerimizin görüşleriyle ve iştihatlarıyla amel ederek. Ama... Bunun dışında hiç kimseye bugüne kadar peruk kullanması için ben acizane. <gülüyor> Niye başkasının dünyası için kendi ahiretimi yıkayayım ki değerli kardeşlerim? Yarın Cenab-ı Hak Hazretleri benden hesap sorarsa bu günahkar ve aciz halimle nasıl cevap veririm? Ben? Bana ne? Başka birisi okuyacakmış, üniversite mezun olacakmış veya bir işte çalışacakmış. Yanlış anlamayın beni. Net ve açık olmak mecburiyetindeyim. Asla ben evet diyemem. Ha başkaları bu konuda benden çok daha bilgili sayısız alimimiz ve hocamız var. Cevaz verenler varsa onlardan istifade edebilirler kardeşlerimiz. Ama sakın ha ben sadece evin içerisinde ve başının örtüsünün eşarbının baş örtüsünün altında kocasına karşı olan peruğu söyledim. Onun dışında onu da Allahu Zza ve Celle Hazretleri bilir diyerek söylüyorum. Onun dışında bir başka şeye cevaz vermeye benim salahiyetim, yetkim ve bilgim müsait değil. Haddimi aşmış olurum. Hakkım yok diye düşünüyorum değerli kardeşler. Evet. Çünkü hakkında lanet var. Lanet var. Daha doğrusu sizin adınıza hanım kardeşlerim Allah'tan korkarım. Ya sizi ateşe düşürürsem o zaman benim insanlığım ve hocalığım nereye gider? Benim halim nice olur? Ben ne kadar mesleğinde dürüst bir insan olurum? Mahsurlardan sakınmak Hepimizin mecburiyetidir. Ha, kendi yaşantımda Allah beni affetsin. Bu ümmetin en günahkarı olduğumu itiraf ederim. Ama, ama kardeşlerimi yanıltmaktan da Allah sığır. Evet. Bu konu yeri geldikçe yine inşallah e, ifade edilir değişik halleriyle. Ama bugünlük bu kadar yeter diye e, düşünüyorum. Evet. Yani Şeriatın, İslam'ın müsaade etmediği yerlerde ve konularda ben asla ne fetva verebilirim ne böyle bir cesareti kendimde asla göremem. Son bir konuyu ele alalım, bugünlük böyle bitirelim. Sonra daha söyleyeceğim şeyler var. Erkeklerin hanımlara benzeyen kıyafetler giymeleri veya tavırlarında erkeklere benzemeleri Hanımların da tavırlarında ve kıyafetlerinde erkeklere benzemeleri İslam'da yasaklanmıştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzeyen erkeklere, erkeklere benzeyen kadınlara lanet etmiştir. Şu elimdeki eser Kur'an-ı Kerim'deki ahkam ayetlerini tahlil eden bir eser. Yani Tefsiru Ayati'l Ahkam. İmam Sabuni hocamızın, Muhammed Ali Sabuni hocamızın günümüzün alimlerinden hala hayatta böyle iki cilt. Oradan size aslında meseleyi okumak arzu ediyordum ama zamanım daraldı. Değerli kardeşlerim inşallah bu konuyu ileride biraz daha açalım ve diğer konulara devam edelim konumuzla ilgili olarak. Rabbim nasip ederse, imkan verirse Allah'ım ama burada bakınız hemen bir hadisi şerifte şöyle buyuruluyor. لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَتَ الْمَرْعَمِ Kadın elbisesi giyen erkeğe Allah lanet etmiştir. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet etmiştir. Diğer hadisi şerifte de لَانَ اللّٰهُ الْمُخَنِّث۪ينَ مِنَ الرجال. Yazılar biraz küçük olduğu için zorlanıyorum okumada özür diliyorum. Yukarıdaki okuduğum hadisi şerifte Resulullah'ın laneti var. Aşağıdaki hadisi şerifte ise aleyhissalatü vesselam Allah'ın da lanet ettiğini duyuruyor. لَاَنَ اللّٰهُ الْمُخَنِّث۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ Erkeklerden kadınlaşanlara Allah lanet etmiştir. Yani konuda hem Resulullah'ın laneti var, hem de onun üzerinde Allah'ın laneti var. Kimler için? Erkeklerden kadınlara benzeyenlere. Şov yapmak, insanları güldürmek, veya işte, özür diliyorum, soytarılık yapmak için bu kılığa girenler, eğer, ihtimal olur da beni duyarlarsa düşünsünler diye söylüyorum. Ve de aynı şey karşı taraf içinde geçer. Hanımlardan erkekler gibi davrananlar. Erkek elbisesi giyenler içinde aynı şey, aynı lanet söz konusu. Hatta şöyle söyleyeyim bakınız. Resulullah sahabesiyle oturuyorlardı Kabe-i gölgesinde. Bir cihaz herhalde cihada hazırlık vardı. Erkekler gibi yay germiş yani bu omzuna yay takmış, silah kuşanmış, öylece oradan geçiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla tasvip etmediler. Halbuki kendini cihada hazırlıyordu. Tesettürüyle, örtüsüyle, efendim hani bugünün tabiriyle diyelim başının örtüsü ve mantosuyla mesela. Ama sırf biraz erkeklere benzeme olduğu için işin içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla tasvip etmedi. Yani onun için hanım kardeşlerimiz... Sokağa, bilhassa sokağa çıkarken giyimlerine, kuşamlarına çok dikkat etmelidirler. Hal böyle olunca, mesela pantolon giymeyi çok iyi değerlendirmelidirler. Bilmiyorum haddimi mi aşıyorum değerli kardeşlerim, öyle oluyorsa özür diliyorum ama gönlümden geldiği gibi konuşmaya ve siz değerli kardeşlerime faydalı olmaya çalışıyorum. Ve bildiğim doğruyu söylemeye gayret ediyorum. Eğer bir hanım kardeşimiz daha çok tesettüre riayet için ben pantolon giyeceğim diyorsa ki pantolon erkek giysisidir malum. O uzunca mantosunun altına giymeli. Yani hatta neredeyse pantolonunun paçaları görülmeyecek kadar olan uzun mantosunun altına giymelidir. Ben böyle tavsiye ediyorum. Büyüklerimden böyle duydum, böyle gördüm. Babam bana hep böyle tavsiye etti ve öğretti. Ben de ondan duyduğumu size aktarıyorum. Yani dikkatli olunmasında, seste, tavırda, konuşmada ki bu konuyu inşallah biraz daha geniş irdeleyeceğiz ileride. Mesela hanımların sesi karşı taraf için caiz midir, değil midir? O konuda alimlerimiz ne söylüyorlar? Hanımların zinetlerini göstermeleri doğru mudur, değil midir? Mesela hanımlar mescide çıkabilirler mi? Cuma namazına, bayram namazına veya günlük namazlara mescide gidebilirler mi? Yabancı hanımlarla Tokalaşabilir miyiz? Efendim açık ve dekolte giyinmenin vebali nedir? Kocasının eşi üzerindeki hakları, eşinin hanımın kocası üzerindeki hakları nelerdir? Müslüman hanımların, gayrimüslim hanımlara karşı durumları nasıl olmalıdır? Mesela onların içerisinde nasıl giyinebilirler? Onların arasında hanımlar oldukları halde, kız çocukları bebekle oynayabilir mi? Bize sorulan sorular bunlar. Hanımlar mesela ticaretle meşgul olabilirler mi? Evde yalnızken hanım kardeşlerimiz başlarını açabilirler mi? Bunun gibi konulara ileriki sohbetlerimizde cevap vermeye ve sizler için faydalı olmaya çalışacağım. Bütün samimiyetle, samimiyetimle söylüyorum, iş çıkarmak değil niyetim, bildiğim doğruları size aktarmaya çalışmak. Rabbim beni tekrar tekrar dua ediyorum, yanıltmaktan ve sizleri yanlışa götürmekten muhafaza buyursun. Efendim, geceniz hayırlı olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve de alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ım beni sizi ve bütün din kardeşlerimizi razı olduğu çizgide İslam çizgisi üzerinde Resulullah'ın nurlu yolundan Kur'an-ı Azimüşşan'ın nurlu izinde daim kılsın diye dua ediyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler efendim.